Furkan suresi 77 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ala abdihi lil alamin Hayır ve bereketi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 Yahut kendisine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Hasılı o zalimler, doğrusu siz sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler. O! İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar. Doğrusu onlar saptılar. Artık asla yol bulamazlar. Tebârak hayran min cennet.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 <gülüyor> Kendilerine bugün bir kere değil defalarca dövünüp durun ölümü isteyin denilecek قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَنْ جَنَّةُ الْخُلْدِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً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 Kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. Ve gün Gün gelecek gök beyaz bulutlar şeklinde yaralıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek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 <gülüyor> o gün, zalim اتَّخَذْتُ ısırır,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 وقال الرسول يا ربي gün peygamber ya rabbi halkım bu kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der Ov an kadalika kulli nabi'n min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 Dağılıp çalışma vakti kılan O'dur. Ve Hüvellezî akseler <gülüyor> beyne rahmetih. Ve enzelnâ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 وَلَقَدْ Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar. وَلَوْ شِئْنَا Eğer isteseydik, her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik. فَلَا تُطِعِ O halde sen, asla kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak, Onlarla büyük bir mücahide gerçekleştir. Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salıveren.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 ar bihi khabira. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da parşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu, O her şeyi bilene sor. Ve lehum ve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 وَعِبَادُ يَمْشُونَ عَلَى هَوْنًا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler. <Gülüyor> Geceir Rabblerine sescde ve kıyam ile ibadetle getirirler. Ve kıyam ile ibadetle Ve kıyam ile ibadetle getirirler. <Gülüyor> ve kıyam ile ibadetle getirirler. Ve kıyam ile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 o kullar, yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında, vakarla oradan geçip giderler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar. Min imama. Ve şöyle niyaz ederler. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsanıyla, Bizi müttakilere önder eyle. Ula